بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا صدق الله العظيم Alemin, ve bellena النَّبِيُّ nebiyül hâşimil يَا ya ilâhe'l-âlemîn zâhir ve bâtinımızı envâr-ı kur'âniyü ile münevver eyle tevfikâtı subhâniyane bizlere yar ile nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve eyle, ve ile beyle Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Terem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti ifadede ve istifadede bizimle beraber olsun. Bugün de haşre mütalik meselelerden, onun inayeti nispetinde, hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin muhafaza edildiğini, sonra O'nun azim ve cesim kudretinin sınırları içinde cereyan eden bütün hadiselerde O'nun sikkesini ve turasını müşahede ettiğimizi ve edeceğimizi ve buna göre O'nun vereceği hükümler üzerinde hüküm verilemeyeceği hususunu verdiği hükümlerin hal infaz edilebileceği hususunu ve daha sonra da Cenab-ı Hak imkan bahşedersin inşallah ihya ve imatenin her sene cereyan şeklini nazarınıza arz etmek suretiyle haşir mevzuunda yeni bir tabloyu takdime çalışacağım. Cenab-ı Hak o alemle bu alemi her yönüyle birbirine bağlı muttasıl çok sıkı bir rabıta ile yaratmıştır. Bu alemdeki her şey bir bakıma öbür aleme işaret eder. Bu alemden öbür aleme işaretleri görmeyen, sezemeyen, hissedemeyen kimseler gerçekten bu alemin manasını anlayamamışlar demektir. Varlık öbür alemde varlığa işaret eder. Varlıkta keyfiyet, ölçü ve kıstasların hüküm ferma olması, öbür âlemde aynı şeylerin mevcudiyetine işaret eder. Nimetler öbür âlemde nimete işaret eder. Güzellikler güzelliğe işaret eder. Nikmetler, belalar, musibetler öbür âlemde ona müstahak olanların başına geleceğini işaret eder. Bütün hesaplar, muhakemeler, bir hesap, bir muhakeme gününün öbür âlemde meydana geleceğini işaret eder. Bütün hıfızlar muhafazalar her şeyin saklanması zayi olmaması burada olup biten her şeyin sinema şeridine tespit edilir gibi edildiğine ve öbür alemde bir kısım kimselerin bundan yüzünün kararacağına bir kısım çehrelerinde nedret arz edeceğine güleceğine işaret eder. Bu alemle öbür alem arasında öyle sıkı bir alaka vardır ki bir evin odaları gibidir bunlar. Nasıl bir evin iki odası arasında bir tenasüp düşünülür? Burası oturmak, istirahat etmek için, öbürü yatmak için. Burası yeyip içmek, ayaklar uzatmak için, öbürü sırt gelip burada istirahat etmek için. Nasıl bir tenasüp vardır? Planda nasıl bunlara dikkat edilir? Öyle de dikkatli bir nazar dünyaya baktığı zaman, bütün yapılarının yapı taşlarının altında ve üstünde bütün eşya ve hadiselerin altında ve üstünde, öbür aleme bir kısım izlerin ve nişanların bulunduğuna muttali olacak, müşahede edecektir. Cenab-ı Hak bu alemde bizleri körler, sağırlar, kabiliyesizler gibi yaşamadan masum ve mahfuz buyursun, eşya ve hadiselerin içine nüfuz imkanı bahşeylesin, öbür aleme, ait olan işaretleri ve emareleri bizler olduğu gibi göstersin. Bir evvelki derste arz etmeyi düşündüğüm bu hıfız ve muhafaza meselesi kainatta hususiyle görebildiğimiz sahada kendisini bize kabul ettirecek şekilde kendisini hissettirir. Her selim vicdana her selim kalbe. Her şey muhafaza edilmektedir. İnsan mahiyetiyle küçük bir canlı da muhafaza edilmektedir. İlim dilinde sperm denen küçük hayvancıkta bizim ifademizde hüveyne de insan muhafaza edilmektedir. Ve bunun ötesinde insan, insanın karakterini, mahiyetini iç ve dış yapısında esas söz sahibi olan bir kısım kromozomlar vardır. İnsanı bunlar muhafaza ederler. İnsan zayı olmamaktadır. Bugün insan doğan, yarın hayvan doğmamaktadır. Başka bir gün ağaca inkılap etmemektedir. İnsan muhafaza edilmektedir. Hazreti Adem'den bu yana Aba enced intikal eden ve her hususiyeti, karakterine ait en küçük çizgiler gözle görülmeyen ancak mikroskopla görebileceğimiz Küçük varlıklarda Allah Celle Celaluhu insanı muhafaza ediyor, zayetmiyor. Dün insan, bugün başka şey değil, bugün de insan. Yarında insan olacak. Ama bir gün insan insana yakışır. İnsanın kameti kıymetine seza bir muhakemede de Allah'a hesap verecektir. Onu muhafaza eden Allah Celle Celaluhu hiçbir tavrını kaybetmemiştir. Bir ağaç Küçücük bir çekirdekte muhafaza ediliyor. Koskocaman çam ve çınar ağacı, onu yetiştiren çekirdekte muhafaza ediliyor. O çekirdek toprağa düştüğü zaman, çekirdeğin bütünü de değil, içinde onun posası vesairesi var. İşe yaramayan lüzucetli şeyler var. Sadece ukde-i hayatiyesinden muhafaza ediliyor. Bir çam ağacını, bir çınar ağacını omuzunda taşıyan, bir çekirdeğin de hakiki mahiyetine siz çıplak gözle muttali olamazsınız. O da yine bir mikroskop altında teşli masasına yatırıldığı zaman eni, boyu, uzunu mahiyeti görülecek. O zaman ruhuna onu muttali olacaksınız. Çam'ı, çınarı, çekirdekte muhafaza ediyor büyük kudret. Bütün eşya ve hadiseler inceden incelendiği zaman, aynı şeyin, bütün eşyada hüküm ferma olduğunu müşahede ederiz. Biz evvela eşyanın fiziki yapısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Mat, donuk, cansız, camit eşyayla karşı karşıya kalıyoruz. Eşyanın fiziki yapısı içinde, içine kimyevi ölçüleri ve riyaziyeyi, matematiği alan bir diğer yönü vardır ki, büyük bir kudret, ancak şuunatıyla kendisini hissedebildiğimiz, Eşyadaki çeşitli takdirlerle varlığı hakkında hüküm vermeye çalışabildiğimiz büyük bir kudret. Eşyanın kimyevi yapısında da bir kısım esarı hüküm verme olarak tutmakta veya tabiri diğerle eşyanın kimyevi yönü de sırlı bir kısım kanunlarla hüküm sürmektedir. Öyle ki en küçük alemden en büyük aleme kadar tetkik ettiğimiz zaman. Bu katı, bu donuk yapının verasında riyazi bir kısım ölçülerin, matematik ölçülerinin hüküm fermi olduğunu görürüz. İnsan belli kromozomlarla insandır. Bunları değiştirdiğiniz zaman insanı hayvan yaparsınız. İnsanın mahiyeti değişir. İnsanın karakterini, ruhunu, ruh yapısını iç ve dış dünyasını takdir ve tayine, sebep ve vesile kılınan bu unsurlar var ya, Bunlar 46 ise 47 yaptığınız zaman insanın mahiyetini karıştırırsınız. 47 ise başka bir canlının 48 yaptığınız zaman karıştır karıştırırsınız. 50 yaptığınız zaman her şeyi alt üst edersiniz. Bu küçük varlıkların sayısında, riyazi durumunda küçük bir değişme. Karşınıza bir insan bu değişiklikle çıkarsa deli gibi görürsünüz. Bir hayvan nazarıyla bakarsınız. Hatta çok defa hayalinizden onun iki anlının ortasına iki boynuz yerleştirdiğiniz zaman karşınızda bir öküz olarak tecessüm eder. Minnacık varlıklar insanın ne olacağı hususunda sebep ve vesile olarak hüküm veriyorlar. Cenab-ı takdir müdahale hakkını vermiş onlara. Bu ve onlarla belli bir nizamı sürdürüyor. Riyazi bir keyfiyet hüküm fermadır. Sizin kazanlarınıza, bakraçlarınıza yerleştirip kaynattırdığınız lahanadan alın da turpa kadar, ondan alın da ıspanağa kadar ıspana ıspanak yapan, lahanayı lahana yapan, turpu turp yapan, işte böyle onun öyle olmasını takdir eden minnacık takdir unsurları vardır. Kromozomlar vardır Frenkçe adı. Bunlar lahanayı lahana yapar, turpu turp yapar. Riyazi bir ölçü hüküm fermadır kainatta. Bu riyazi ölçüden ötürüdür ki, Cehan gibi 20. asrın yetiştirdiği nadide bir dima diyor ki, kainatın mimarı olsa olsa riyaziyeci olur. Nereye bakarsanız bakınız, matematik hassasiyetle işlerin ele alındığını görüyorsunuz. Riyaziye ters hiçbir kanun, eşyada hiçbir yön ve hadiselerde hiçbir hareket göremezsiniz. Her şey çok ince matematik ölçüleri içinde cereyan etmektedir. Bununla neyi anlatıyor? Bir yönüyle Hristiyan mistiği olan can, Allah'ın Mukaddir ismini anlatıyor. Kesen biçen her şeyi belli kalıba koyan, riyazi ve hendesi ölçüler içinde eşyaya bir şekil ve keyfiyet veren Allah'ın Mukaddir ismini anlatıyor. Ama mubalası içinde belki. Sâir esmâ-yı mukaddir isminin gölgesi altına sokuyor. Biz ehli sünnete göre bir yönüyle bunu kabul ederiz. Bir dairede bir isim hakimse öbür isimler onun gölgesi altında kendi mevcudiyetlerini hissettirirler. Evet, takdir açısından, ölçü ve kıstas açısından, matematiğin hakimiyeti açısından, hendesenin hakimiyeti açısından Gözü tırmalayacak bir keyfiyetin bulunmaması açısından, işte böylesini ölçme ve biçme açısından, Eşya ve hadiselere baktığımız zaman, evvelen ve bizzat göze çarpan bütün ihtişamıyla Allah'ın mukaddir ismidir. Kimini öne alır, kimisini arkaya bırakır. Kimisine ayrı bir şekil verir, kimisine ayrı bir şekil verir. Kimisine riyazi ayrı bir hüviyet bahşeder, kimisine ayrı bir hüviyet bahşeder. Kimisin ayrı hendesi bir hüviyette alır, başkasının ayrı hendesi bir hüviyette ele alır. Böylece değişik şekilde milyarlarca varlık hüviyeti halinde insanların enzarını arz eder. Buyurun şu meşhergahı alemde bu meşhere arz edilen eşyayı seyredin. Beğenir iseniz bunları fotoğraf ve asıllarıyla beraber öbür alemde seyredeceksiniz der. Cenab-ı Hak bu ilahi davet, bu seyre davete icabet imkanı bizlere bahşeylesin. Eşyayı iyi seyretmeye imkan bahşeylesin. Kalpsizler, körler, duygusuzlar, hissizler gibi yaşamadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Her şey muhafaza ediliyor dedik. Zayi olan hiçbir şey yoktur. Çekirdekte koca ağaçlar, spermde insan muhafaza ediliyor. Sesiniz fezada muhafaza ediliyor. Bir gün gelecek aletler vasıtasıyla benim konuştuğum kürsü, seslerimin aksedişiyle konuşturulacak. Sesler eçsamda muhafaza ediliyor. Göreceksiniz yanınızdan geçen taşları, şeklinizle, sesinizle, soluğunuzla konuşturacak. Sizin yaptığınız davranışlar mevzuunda, Lehve ya aleyhinizde şahadete getirecekler getirtecekler. Eşya da her şey muhafaza ediliyor. Bir fonograf plağına seslerin tespit edildiği gibi, bir teybin mandına sesler tespit edildiği gibi, yanından geçtiğiniz ona uğrayıp durduğunuz bütün eşya size ait ahval, etvar ve keyfiyatı muhafaza ediyor. Her şey muhafaza ediyor. Ve teşhedu aleyhim dilleri, elleri ve ayakları, ne iş yaparlarsa onlar. olarak arz ettim. Bir gün gelecek ki o gün her şeyinizi muhafaza eden eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, diliniz ve tutanınız muhafaza ettikleri şeyi ortaya dökecekler. Onun için Kur'an-ı Kerim Yaume tüble's-sera'ir. O gün sırlar ortaya dökülecek, her şey saçılı verecek. Göreceksiniz. Hiçbir şeyi ketmedemeyeceksiniz. Şu caminin direkleri onları teşkil eden zerrat, şu caminin kubbesi onu teşkil eden zerrat, caminin içine gelen cemaatin nasıl bir vaziyette durduklarına şehadet edecekler. Göreceksiniz. Hiçbir şey kaybolmuyor. Bunu ilim söylüyor size. Bugün bu meseleleri basitçe banda, plağa tespit eden ilim, ilim adamı, her şeyin tespit edildiğini zayı olmadığını ilim söylüyor size. Ve denemeler yapıyor. Bir katili bir ağaç yaprağının yanından geçerken, o katilin geçmesine karşı yaprağın takallüs etmesiyle katilin kim olduğunu tespit ediyor. O ağacın dibinde işlenilen cinayeti, ağacın yaprakları haber veriyor. Adamın çıkardığı şerareyle, kendisini esnada, müşahede ettiği şeyle aldığı keyfiyetle, bir münasebet, bir kontak olma durumu oluyor. Bir rezonans olma durumu oluyor. Ağacın yaprağı tekallüs ediyor, kıvrılıyor. Yanından geçen katile işaret ediyor, denemelerle sabit. Eşya ve hadiseler boş dönmüyor. لَهُ semavati vel وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin kilidi ve anahtarı Allah'ın elindedir. Kapıları o açar, eşyaya o hükmeder. Her şeyde onun sözü geçer, her hadise de onun sikkesi müşahede edilir. Esra ve hadise madem başı boş değil, siz de başı boş değilsiniz. Sizin de her şeyiniz muhafaza ediliyor. Siz bir çam ve çınar ağacından geri değilsiniz. Siz bir siperden geri değilsiniz. Bir solucandan geri değilsiniz. Ölüp giden her şeyin aslını ve neslini bir damla suda ve bir uktayı hayat yede. Bir taoun mahiyetini bir yumurtada yumurtanın içinde huktayi hayatiyede muhafaza eden Hazreti Allah Celle Celaluhu kainatın en muzeci ve hulasası olan insanı çürüdükten sonra yerde yatmasına müsaade etmeyecek onu da muhafaza etmiştir. Burada toprağa tohum gibi düşen insan öbür alemde ebedi aleme namzet olarak bir ağaç gibi arzı didar edecektir. Ya cehenneme ehil mahiyette veya cennet eliyakati olacak mahiyette arzı idar edecektir. Ağaçlar seneden seneye değişir. İnsan dünyanın var olması ve yıkılması müddeti içinde değişir. Ağaç baharın büyümeye başlar, zevnaktar ve cazibedar bir keyfiyetle arzı idar eder. Son baharda da enkaz haline gelir. İkinci bir baharda yeniden bitmeye hazırlanır, doğuma hazırlanır. İnsan bir ağaç gibi, o da bir tohumdan meydana gelir ama onun ömrü uzundur, elli, altmış, yetmiş, yüz senedir. Yüz sene ömrünü ihmal ettikten sonra o da toprağa düşer, o da tükenir ama kaybolmaz orada. Tohumu toprakta muhafaza eden Hazreti Allah, bir tohum mahiyetinde toprağın altına giren insanı da muhafaza eder. يَوْمَ Ardu الْاَرْضُ ardı ve وَالْسَّمَاوَاتِ gökler ve yer tebeddül edip değiştiği bir gün olacak. İnsanın baharı gelecek, İsrafil'in nefkesiyle bahar fırtınası gibi rüzgar esecek, rahmet tarafından yağmurlar yağacak, hadisin ifadesiyle ot bittiği gibi insanlar öbür alemde bitecek. Burada toprağa dökülenlerin hepsi, ta devre bu Âdem'den bu zamana kadar, burada toprağa dökülen bütün mahlukat, Ta hazret Adem'in keçisinden bu zamandaki keçilere kadar hepsi haşr neşr olacak. Bir mahkemeyi i çıkmak, yaptıkları şeyden hesap vermek üzere hepsi haşr neşr olacak. Boynuzsuz boynuzludan hakkını almak üzere haşr neşr olacak. Günahlarından hacalet içinde bir kısım kimselerin mahcup olacağı gün gelmesi için umumi haşr neşr olacak. Bir kısım simalarında pırıl pırıl nur saçması için bütün insanlık haş ve neşr olacak. Yüzlerinde nedret ve behçetin gamze çaldığı o günde Cenab-ı Hak bizleri o yüzlerinde nadret gamzeden sülaha zümresine ilhak buyursun. Yevme izi yasturun nas eshtaat al yuru O gün insanlar fa'uç fa'uç Cemaat, cemaat, adeta bir borudan boşanır gibi, mezardan çıkacak, amellerini görmek için koşacak ve koşturulacaklar. Defterlerine muttali olmak için koşacak ve koşturulacaklar. Ve kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, kim zerre kadar şer yapmışsa onu görecek. Herkes iyiliklerine göre mükafat, kötülüklerine göre de cezaya çarptırılacak. Bunu hülasa mahiyetinde arz ettim. Çünkü bunların kararı bir evvelki derste verilmiş, vaktin müsaadesizliğinden anlatılamamıştı. Bu derste inşallahü teala sonsuz kudret ve kuvvet sahibi Hazreti Allah'ın vadi içinde, vadi içinde haşr neşrin geleceğini görelim. Allah Celle Celalhu Kur'anında da vaat ediyor Kur'an'ında diyor ki sizi bir müddet dünyada tuttuktan sonra yerinizi değiştireceğim Burada bir miktar şu enzar alemde şu meşergahta boy gösterdikten sonra sizi ayrı bir aleme alacağım Burada yaptığınız şeyler orada size göstereceğim hoşunuza gidecek şeyleri seyrederken zevkinizden kendinizden geçeceksiniz sizin yüzünüzü kızartacak, mahcup edecek şeyleri görmemek için de saklanmak için delik arayacaksınız. İşte sizi böyle bir güne çıkaracağım, diyor. Bunda hem vaat vardır, hem vaid vardır. Hem bize bir mükafat, ağzımıza bir tat vurmak suretiyle içimizi okşayıcı tatlı bir ifade, bir esinti vardır. Hem de işlerde burkuntu hasıl eden bir tehdit vardır. İnsan öbür alemde haş ve olunca. Dudağını patlatacak hadiseler de olabilir. Dudağında bir tebessüm meydana getirecek hadiseler de olabilir. Herhalde nebileri dahi secdeye kapanmaya zorlayan o günün dehşeti, çok rahatlıkla karşılanacak bir gün olmadığını gösteriyor. Cenab-ı Hak ahir ve encamımızı hayır Allah vaat ediyor. Allah vaat ettiği şeyi getirir. Getirir, getirmemesi için sebep yok. Çünkü kudretlidir Allah arz edeceğim. Allah Celle Celaluhu vaad ettiğini getirir, gücü yetiyor madem. Söz verip sözünden dönmek onun semt-i uluhiyetine, lahuti keyfiyetine, keyfiyetsiz keyfiyetine yakışmaz. Tabirdir bu. Kemiyet ve keyfiyetten münezzeh ve mukaddes olan Hazreti Allah hakkında bunu söylersek Mahiyeti meçhul varlığı hakkında sadece bir fikir vermek için söylemiş oluruz. Allah Celle Celaluhu sözünden dönmez. Hulfül vaat etmez Allah. Madem vadetmiş etmiş getirecektir. Getirmemesi için sebep yoktur çünkü muktedirdir. Bütün kainatta, bütün eşya ve hadiselerin içinde ve dışında onun muhteşem kudretini müşahede ediyoruz. Her yerde onun kudretini müşahede ediyoruz, Ap açık müşahede ediyoruz. Biraz evvel dikkatinizi çektim. En küçük alemden, atomlar aleminden, nebülozlar alemine kadar çok sıkı bir riyazi keyfiyetin, bir matematiğin hüküm fermi olduğunu müşahede ediyoruz. Küçük bir atoma el alın bir ölçü vardır. Çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan, ona denk işteki ağırlığı teşkil eden ve bu ağırlık içinde esas tecdit ameliyesini yapan nötron ve protonla kadar bir riyazi havanın hüküm ferma olduğunu müşahede ederiz. Matematik hüküm fermadır. Ve öyle sıkı bir rabıta vardır ki eşya arasında atomlar ayrı ayrı varlıklar olduğu, nim müstakil varlıklar olduğu halde bir araya gelmek suretiyle koloniler teşkil ederler. Yeni terkiplere giderler. Büyük büyük, büyük moleküller meydana gelir. Ve bundan canlılar teşekkül eder Allah'ın emri, izni ve iradesiyle. En küçük eşya arasında sıkı bir rabıta vardır. En büyük eşya arasında da çok sıkı bir rabıta vardır. Yine batılı bir riyaziyecinin ifadesiyle. Biz, Mesela diyoruz saha, saha yani eşyada çekim sahası ve radyasyon durumuyla güneş sistemini el aldığımız zaman pekleriyle güneş arasında çok sıkı bir rabıtanın mevcudiyetini müşahede ediyoruz. Bu rabıta o kadar canlı kendisini hissettirir ki güneşteki hususi durumların yer fiziği üzerinde sık sık tesir icra ettiğini müşahede ederiz yerin coğrafi durumuna güneşteki umumi havanın veya başka bir pekin umumi havasının tesir ettiğini müşahede ederiz. Çok sıkı bir rabıta vardır. Bu rabıta çekim sahası ve radyasyon durumuyla mütenasiptir. Binan Ali en küçük alemden en büyük aleme kadar bu sıkı rabıtayı müşahede ediyoruz. Aynen şöyle diyor Forset. Bir hücrenin diğer hücrelerle münasebeti gibi Makro alemde aynı münasebeti müşahede ediyoruz. Bir hücrenin müstakil bir varlıktır. Bir hükümet gibidir. Sizin şu kadarcık yerinizde milyonları bulunan hücre, müstakil hükümetler gibi işlerler. Ali hükümeti, Veli hükümeti, Bekir hükümeti, Osman hükümeti falan. Bunların içinde emir, kumanda hep müstakildir. Kendi yapısını muhafazaya çalışır. Belli bir merkeze ihtiyaçlarını bildirir. Belli merkez üstünde ayrı bir merkeze ihtiyaçlarını bildirir. Mide tembih yapılır, bağırsak tembih yapılır. Gelen gıdadan biz de evvel müracaat etmiştik, hissemizi isteriz der gibi, hücrenin zarına gıda gelir, o kendi kendine beslenir, müstakil hükümet gibi. Adeta bu hücreler baş başa vermek suretiyle, insan vücudu federe bir devlet topluluğu, Federatif bir devlet topluluğu meydana getirmektedirler. Hücreler kolonisi. Allah Celle Celaluhu bu küçük tek terkiplerden büyük terkipler yapıyor. Bu çok sıkı bir rabıtanın, şuurlu bir anlaşmanın mevcudiyetine delalet ediyor. Bunu görmeyen diyor ki, tabiatın bu sırrını anlayamıyoruz. Tabiatın bu sırrına baktığımız zaman hayret etmemek mümkün değil. Ama izah edilmiyor bu mesele. Biz ise diyoruz ki, Seni tesbihü takdis ederiz Allah'ım! Senin sanatın ne kadar hayret verici mahiyette cereyan etmektedir. Akıl şaşıyor bunun ihtişamından, aradaki irtibatından, eşya ve hadiselerin şuurlu hareket etmesinden, halbuki cemadat nerede, şuur nerede? Eşya arasında şuurlu, sımsıkı bir irtibat vardır, diyor. Hücrenin müstakil bir hükümet gibi hareket etmesine rağmen, diğer hücrelerle münasebet kuruyor. Şuradaki milyonlarca varlık baş başa vermiş. Bir yerini delersen beraber orayı tamir ederler. Bir yerini delersen orayı tamir etmek için baş başa verirler. Bir de bakarsın damarların içindeki kan, Kanın içindeki çeşitli hücreler hepsi o mevzuda orada tahşidat yaparlar. Bu ayrı ayrı varlıklar adeta Eflatun'un kafasını taşıyor gibi, dünyayı idare edebilecek bir beyne sahip gibi, vücudun korunması, sıhhatla devam etmesi, hijyen prensipleri içinde hüküm sürmesi için hepsi baş başa vermiş, anlaşmış, Büyük ve hakim bir aklın üzerlerinde hüküm fermi olduğu müşahede edilir. Mikro alemde bu böyledir. Yani küçüklerin oynaştığı, kaynaştığı alemde. Diyor ki aynen makro aleme baktığımız zaman büyük galaksiler, nebulozlar arasında aynı şu urlu rabıtanın mevcut olduğunu müşahede ediyoruz. Elektromanyetik dalgalar, radyasyonlar, bunların çok şuurlu olarak bir alışveriş yaptığını müşahede ediyoruz. Şayet şuurlu böyle bir alışveriş olmasa, bir kalp gibi çarparak kainat içinde genişleyen, büyüyen de bir tarafa doğru mesafe kat eden, hayatını sürdüren ve geliştiren bir galaksinin yaşaması mümkün değildir. Nasıl sizin kalbiniz atıyor, nasıl kan pompalıyor, açılarak, kapanarak, yumularak, nasıl vücudunuzun hayatiyetini devam ettiriyor? Teleskopun başına geçtiğiniz zaman, sizden uzaklaşan veya ayrı bir istikamete giden, güneşe sadece havası temas ettiği zaman güneş sistemini alt üst edecek kadar korkunç nebulozların, tıpkı insan kalbi gibi, kainatın simasında, sinesinde Allah, Allah diyerek bir kalp gibi atarak ilerlediğini müşahede edersin. Mistik bir hava içinde meseleyi bu türlü ele alan kimseler Cenab-ı Hakk'ın varlığına buradan istidlal ettikleri gibi diğerleri sadece şaşkınlıklarını ifade etmektedirler. Sonsuz bir kudret ve kuvvetin hükümferme olduğunu görüyoruz. Zerreler şuurlu gibi birbiriyle anlaşıyorlar. Büyük sistemler, nebülozlar, galaksiler şuurlu gibi anlaşıyorlar. Fezayitlak'ta namütenahî sahabiye birbiriyle anlaşıyor. Tıpkı bulutlar gibi görebileceğiniz teleskop karşısında, teleskopunuzda bulutlar gibi görebileceğiniz o muhteşem varlıklar, birbiriyle şuurlu gibi anlaşıyorlar, kontak oluyorlar. Aralarında sımsıkı bir rabıta var. Siz şimdi düşünün, en küçük alemden en büyük aleme kadar bu şuurlu rabıtayı, bu inzibatı, bu hakimiyeti tesis eden bu şuursuz zerreler, bu zerrelerin teşkil ettiği büyük mürekkepler midir? Yoksa bunların dışında her şeye müdahale eden, her şeyi gören ve bilen, her şeye bir sikke ve mühür basan, bunların dışında kudreti namütenahi Hazreti Allah mıdır, Celle Celaluhu? Hiç kimse bu akıl döndürücü, baş döndürücü, İlim adamını hayrete sevk eden, izahını bulamadım dedirten bu büyük hadiseyi eşya ve hadiselere veremez. Eşya ve hadiseleri sevk ve idare eden bir kumandan-ı azam, bir kumandan-ı ekber, bir sani azam vardır ki ve batılının ifadesiyle bir mimarı muhteşem vardır ki, eşya ve hadiseleri böyle dizen, tanzim eden, sevk eden, yürüten odur. İşte bu muhteşem kudret. Ya umanat ve semaekatı kayyisicil li'l kutub ile kendisini bize anlatan. Büyük nebülozları kitap sayfaları gibi rahatlıkla çevirdiğini bize anlatan. En küçük aleme kudretini taalluk ettirdiği zaman atomlarla da rahatça oynayan bu muhteşem kudret vaat ve vaitt'de bulunuyor. Diyor ki ben her an yeni yeni nebülozlar yarattığım gibi küre arzı güneşin etrafında sapan taşı gibi çevirdiğim gibi, güneşle sizin aranızda irtibat tesis ettiğim gibi, küre-i arzı onun çekim sahası içinde yürüttüğüm gibi, ona belli bir mail verdiğim gibi, havasını belli ölçüler içinde tespit ve takdir ettiğim gibi, küre-i arzı bozacak, ayrı bir cihan kuracak. Burada amellerinize göre, orada size mükafat veya ceza vereceğim. Ben kudretimi size Kur'an'ımla ifade ediyorum. Nebilerin diliyle, Sıddıkların diliyle Kur'an'ımda yaptığım ve yapacağım şeyleri size ifade ediyorum. Yaptıklarımı gösteriyor, kalbinizi teslime ve ikna getiriyor ve sonra yapacaklarımı anlatıyorum. İşte size bir kitap diyorum kainat. Bunu yapan ben iddia ediyorum. Haşa iddia, Allah isnat edilmez. Vad ve vaidde bulunuyorum ki, bu cihanı bozacak, yepyeni terü taze bir cihan yapacağım. İşte bu Allah Celle Celaluhu. İşte bu Allah derken, o meşhut gibi, mahsus gibi karşıma almış değilim. Kudretiyle mevcudiyetini bize hissettiren Allah Celle Celaluhu. Nebilerin, Sıddıkların ifadesiyle, Enbiyanın müşahadesiyle ve tevatürüyle, Haşrin ve neşrin olacağını bize vaat ve bulunuyor. O nebiler ki bir tanesini alıp size anlattım. Hayatı boyunca bir kerecik şahsı adına yalan söylemiyete nezzül etmeyen ve 40 yaşından sonra faziletin doruk noktasına ulaşan, yalandan şeytandan kaçtığı gibi kaçan bu nebi, haşirden, neşirden, ahiretten tereddütsüz, pervasız haber veriyor. Yapacak diyor bunları. Gözüyle görmüş yapacağını haber veriyor. Miraçtan müşahede etmiş minyatör alemler içinde haber veriyor. Olacak diyor bunlar. Bütün Sıddik'in haber veriyor. Bunlar bu sahada ihtisas sahibidir. Allah'la münasebetlerinden ötürü, eşyayı gerçek yüzüyle müşahedelerinden ötürü bunlar mütehassıs kimselerdir. Bir bina kabili sükna mıdır değil midir mühendise sorarsınız. Bir mühendis gelse belki de atar. Şu cami içinde namaz kılmaya müsait değildir, malinin hidamdır dese. Siz bu camide namaz kılmazsınız. Ama bir doktor söylese bunu pek itimat etmezsiniz. Çünkü bu mesele mimarı, mühendisi ilgilendiren bir husustur. Açık seçik bir durum yoksa doktorun sözüne itimat etmezsiniz. İhtisas mevzudur. Bir doktor bir kalbi dinlese desek ki ekstrasistol dalgalarının anormal atışı bu adamı götürecek gibi geliyor bana. Siz ihtisasından ötürü itimat edersiniz. Ama bir mühendis sizi 24 saat dinlese itimat etmezsiniz. İhtisasa hormet edersiniz. Her sahanın belli mütehassısları vardır. Mühendis mühendislik sahasında. Doktor tıpabat sahasında mütehassıstır. Matematikçi Riyaziye sahasında müteassıstır. Daha başkaları başka sahalarda. Bir diyanet ilmini tahsil eden de diyanet sahasında müteassıstır. Fıkıh, kelamı, tefsiri, hadisi ona sormak. Ve bu mevzuda onun vereceği hükümlere kanaat etmek gerektir. Nebiler ve Sıddıklar Allah'la olan münasebetlerinden ötürü Allah'ı bilme, bulma, tanıma ve tanıtma mevzuunda. Ahireti bilme, bulma, tanıma ve tanıtma mevzunda sahibi selahiyetle mütehatsıstırlar. Her birisi ayrı ayrı zamanlarda yaşamış. Bir misal arz edeyim sana. Sen şu beldede duruyorsun. Cenup tarafından bir tanesi geliyor sana diyor ki, ben gökte göğün, semanın bir kısmında harikulade bir şey müşahedettim. Ama sen onu görmemişsin. Sonra şimal tarafından bir başkası geliyor. Sema'nın falan mıntıkasında ben harikulade bir şey müşahedettim. Sonra şarttan birisi geliyor, sama, Sema'nın falan mıntıkasında bir şey müşahedettim. Sonra karttan birisi geliyor, Sema'nın falan mıntıkasında ben de bir şey müşahedettim diyor. Alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan gelen, ayrı ayrı yerlerden gelen, ayrı ayrı zamanlarda gelen, birbirini görmeyen, ve fakat ifade ettikleri hakikatlarla aynı şeye parmak basan bu zatlar aynı meselede ısrar ediyorlarsa aynı meseleye halkın dikkat nazarını çekiyorlarsa aynı mesele üzerinde titizlikle duruyorlarsa herhalde bunlara itimat etmek gerektir. Ben gökte bir kuyruklu yıldız gördüm diyor şarttan gelen. Karttan gelen ben de bir kuyruklu yıldız gördüm diyor. Cenup'tan gelen ben de kuyruklu yıldız gördüm diyor. Şimalden gelen, ben de kuyruklu yıldız gördüm, diyor. Sen, kalkar ayrı ayrı istikametlerden gelen, bu doğru sözlü kimselerin, bir söylediği sözü reddedersen şayet, tevatürün ne demek olduğunu, ilimde temel rükünlerin ne demek olduğunu bilmeyen, hünunu müsbeteye karşı zıt giden, ters düşen zavallı bir mahluk haline gelirsin. Aynen öyle de. Devre Adem'den devri Risalet Penahi'ye kadar, Cihanın ayrı ayrı yerlerinde yaşayan, ayrı ayrı muhitlerde, ayrı ayrı şartlar, ayrı ayrı tesirler altında bulunan bütün enbiyanın sesine, soluğuna kulak verdiğiniz zaman Allah'a iman, ahirete iman sesini duyacaksınız. Amen tübillah ve bil yevmil ahir dediklerini duyacaksınız. Bina analey böyle sadık ve masluk olan, sözlerinde hilafa ihtimal verilmeyen bütün hayatları sıdkı ve emanet içinde geçen bu en doğru insanların ittifak ederek haber verdikleri sözü, inkar etmeye mecal yoktur. Cenab-ı Hak Enbiya ve Sıddıkı'nın, Evliya ve Arif'inin haber verdiği o hakikati, onların müşahede ettiği şeylerin reşhasını müşahede ettirmek suretiyle, bizlerin içinde de izan halk eylesin. O hakikati bizlere de duyursun inşallah. Evet muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Nebi'nin ifadesi içinde vaad ve vaidini bize duyurmuş. Kudretini göstermiş. O muhteşem kudreti bize gösterdikten sonra dünyayı değiştireceğini bize söylüyor. İyinin iyiliğinin mükafatını göreceğini, kötünün kötülüğünün cezasını göreceğini haber veriyor. Yaume yn fakufis sur fetatun afwace Sura nefhedildiği zaman feuç feuç bölük bölük kalkacak Allah'ın huzuruna geleceksiniz. Ve futihatis sema u Semalar kapı kapı açılacak. Şak şak olacak. Dünyada bütün durumunuza muttali olan melaiike-i kiram da semalardan sizin mahşerinize feuç feuç gelecekler. Lehinizde aleyhinizde şahadet edecekler. Sırtlarına yüklenen büyük emanet hakkında kendilerine sorulacak soruya cevap vermek, istintaq tabi tutulmak üzere ins ve cinle beraber meleği kiramda mahşeri saracak. Kur'an'ın müteaddit ayetleri bu hususa ümmeti Muhammed'in dikkatini çekiyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yaşamanın dünyaya gelmenin hedefi ve gayesi olan ahiret hayatını tahsile, bizleri muvaffak eylesin. Dünyada hayatımızı ona göre tanzime, bizleri muvaffak eylesin. Bir, diğer hakikatla meselenin diğer bir yüzünü daha inşallahı Teala açmaya çalışalım. Vaktin müsaadesi nisbetinde. O da yeryüzünde her sene yerine göre birkaç defa celeyan eden İhya ve imate hadisesidir. Yeryüzünü tetkik ettiğimiz zaman bir an olur ki her şey orada var olma, dirilme havası içinde arz-ı didar eder. El ele, omuz omuza, diz dize, topuk topuğa bütün mahlukat Allah'ın karşısında resmi geçide hazır vaziyet alıyor gibi hazır vaziyet alırlar. Ağaçlar, otlar, bütün yeşillikler, bütün çemenzar Allah'ın karşısında formalarını takan askerler gibi onun karşısında boy göstermeye, o şahidi ezelinin karşısında güzel görünmeye çalışırlar. Varlıklar enkaz haline gelir, zemin-çöl manzarası, yanmış bir kül manzarası arz etmeye başlar. İlkbaharda biz yeryüzünü alabildiğine cazibe cazibedarlık içinde görmemize karşılık Kazan mevsiminde yıkıcı, sökücü, götürücü rüzgarları müteakip, her şeyin yüzüne kül gibi bir manzara müşahede ederiz. Sonbaharda çölde yürüyor gibi olur. Hela kar düşen muhitlerde hayattan ve canlılıktan adeta eser kalmaz. Ağaçlar kupkuru kemik haline gelir. Otlar çürür, her şeyleri biter. Toprak müthiş istihale kabiliyetine sahiptir Allah'ın emri ve izniyle. Tohumları çürütür mahvederler. Her şey yok olmuş gibi olur. Fakat ilkbaharda bu enkaz yeniden canlanmaya başlar. Bir de bakarsınız o kül üzerinde yan gelmiş yatan ağaçlar sündüz gibi, istebrak gibi. Bütün süs ve zinetlerini takınır. Şahide ezelinin karşısında dimdik hale gelirler. Ayaklar altında pörsümüş, solmuş otlar o çiçekler. Toprağın altındaki tohumda yeniden ne şu ne ma bulur arzı idare etmeye başlarlar. Bütün havan ve haşerat en minicik varlıklar, karıncalar gibi şeyler ölüm uykusundan rahat rahat gözlerini açarlar. Tenefüs edecekleri tertemiz bir havanın simalarını okşadığını görürler. Rızıklarının, gıdalarının toprağın sinesinde yeşillikler halinde stok yapılmış olduğunu bulurlar. Daha dünyaya gözlerini ikinci bir baharda açarken, bütün rızıkları önceden hazırlanmış gibi niam ilahi ve ihsan-i ile karşı karşıya gelirler. Her sene yeryüzünde Allah üç yüz bin, dört yüz bin, beş yüz bin, bir milyon envai mahlukatı haşr ve neşr eder. Sonbaharda öldürür, bütün insanları öldürdüğü yere gömdüğü gibi, onların kemiklerini meydana çıkardığı gibi, Mezarda onları enkaz haline getirdiği gibi haşr-ı baharide Allah Celle Celaluhu onları ihya edeceğini göstermek için her baharda bütün mahlukatı haşr ve neşlidir.